Kadının neyi koparmaya güç yetiremeyeceği sorusuna kocası saç örgüleri diye cevap verdi. Adamın arkasında yerlere kadar uzanan 8 saç örgüsü vardı. Uykuya dalınca karısı saç örgülerinin dördü ile ellerini diğer dördü ile de ayaklarını bağladı. Durumu kafirlere bildirdi. Geldiler ve onu öldürecekleri eve götürdüler. Evin yüksekliği 400 yüz arşın boyundaydı.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 Sıddıkların makamlarını seyrederler. Bu melekuta sevdalanır, rahmet deryaları içinde gezinirler. Cehennemi, cehennemlik kafirlerin derekelerini görürler. Kimi hicaptan kurtulur ve Allahu u Teala'nın cemaline nazar kılar ve ondan başka bir şeyi gözü görmez. Hz. Ömer radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder.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 Onlar da bu gecenin belli bir vaktinde yastıkları koyup ona dayanarak oturur, Allahu u Teala'ya dua ederler. Böyle yapmaları bütün ümmetimin Ramazan ayının tamamını ibadetle geçirmelerinden benim için daha sevimlidir. Hz. Aişe radiyallahu anha validimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder.